Benim Malatya'da bir kayısı bahçem var. Evet. Ee, bunun bir tane yakın oldu. 9-10 lira yakın bir sana oldu? Sattım. Evet. <gülüyor> bunun beş altı ee, ne kadar vermem lazım? Evet. Mahsulü satıp mı 9-10 bin lirayı elde ettiniz? Yoksa evet, kayısı evet. bahçesini mi sattınız? Hayır, sadece mahsulü sattım. Evet. Hay hay. yöneltelim ya, inşallah. Biz bir boşgündüm, bir boşaranım edim, bunun zekatını ödeyeceğim onun. Hay deneyim. hay. Hay hay. Hocamıza yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz, Kayısı kenti da selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar evet. olsun. Evet ee, Bu Hanife Hazretlerine göre yeryüzünün çıkarttığı bütün e ekinlerden, ağaç meyvelerden zekat vardır. Biz buna özel olarak öşür diyoruz. Yani toprak mahsullerinin ürünlerinden alınan zekata öşür diyoruz. Ee, öşür verirken şu ayrım söz konusu. Eğer bahçeyi bahçe veya tarla yağmur sularıyla sulanıyorsa, hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şerifi var. Fefime sakatu u fefih öşru. Yani eğer yağmur sularıyla sulanıyorsa onda bir öşür verilir. Eğer yağmur sularıyla sulanmıyorsa, insanlar masraf yaparak kuyular açarak veya elektrik parası veriyorlarsa eğer o suyu çıkartmak için bu durumda yirmide bir öşür verecekler. Peki bahçeye veya tarlaya bir şekilde masraf yapılıyor, bu masrafları düşecekler mi? Doğrusu dört mezhebe göre, dört mezhebe göre bahçeye veya tarlaya yapılan masraflar öşürden düşülmez, yani toplam üründen çıkartılmaz. Onlar düşülmeden öşürü verilir. Ancak Din İşleri Yüksek Kurulu 2001'den itibaren, tabi Din İşleri Yüksek kurul da bu hususta tek değil, Mecmu Fıkkı-l-İslami-ed-Düveli denilen uluslararası bir fıkıh akademisi var bu akademi ve din işleri yüksek kurulu şöyle bir kanaat bu hususta ortaya koydu. Yapılan masraflar şayet ürünün daha fazla alınmasına yönelik masraflarsa ki hakikaten günümüzdeki masraflar ile eskiden masraflar eski yapılan masraflar aynı değil. Evet. Ee, zehirleme, mazot, gübre vesaire vesaire epey masraf var. Dolayısıyla bu masrafların da toplam üründen düşülüp kalan miktarının Onda 1 veya 20'de 1 verileceği kanaatine varmışlar. Biz de dinişleri Yüksek Kurulu'nda bu şekilde fetva veriyoruz. Peki bunun dışında yaptığı borçlanmalar varsa, mesela bu beyefendinin e, tarlasına yaptığı masraflar değil de, kendi dışarıda bir ev almıştır, bir araba almıştır veya farklı bir borçları vardır. Bu borçları düşecek mi? Hayır düşmeyecek. Evet. Borçları düşmeyecek bunları. Tamamen ürününü satmış, ne kadar elde etmişse örnek veriyorum 10 bin lira elde etmiş... Biraz önce verdiğim ölçülere göre yani kendisi masraf yaparak onu suluyorsa bunun 20'de birini verecek. Yine bahçesine yaptığı özel masraflar varsa gübreleme gibi, zehir kullanma gibi vesaire. Bunlar da düşecek. Sonra kalan miktarının onda birini veya 20'de birini öşür olarak verecek. Evet.